Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fe la mudille ve men yudlil fe la Ve eşhedü en ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd Fe inne ve hayran hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr. Tefsir dersimizde Enam suresinin 73. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. O gökleri ve yeri hak ile yaratandır. Onun ol diyeceği gün o da olu verir. Onun sözü haktır. Sura üfleneceği günde mülk yalnız onundur. Görüneni de görünmeyeni de hakkıyla bilendir. Şüphesiz o hakimdir, habirdir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. sur kendisine üflenecek bir boynuzdur. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, İbni Biatim, İbni İbdan ve Hakim sahip isnatta rivayet ediyorlar. Ebu Hureyri radiyalanmadan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Suru üflemekle görevli olan melek, kendisine bu görev verildiği zamandan beri suru üflemeye hazırdır. O, parlak iki yıldız gibi olan gözlerini henüz kırpmadan emrin verilmesinden korkarak arşa doğru bakıp kendisine verilecek emri beklemektedir. Bunu hakim Ebu Şeyh Azamet'te, Ebu Naim Hilye'de rivayet etmişler. Şeyh Elbani Es-Sahiyye'de sayı olduğunu belirtmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan gelen rivayette de, Sur sahibi suru ağzına almış, alnını yere eğmiş, kulağını Allah'ın emrine vermiş ve sura üflemek için emir beklerken ben nasıl rahat yaşayabilirim buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler o zaman ne diyelim ey Allah'ın Resulü diye sorunca Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ettik deyin. Bunu da Ahmet bin Anbel, Al bin Hümeyt, Tirmizi, Hakim, şu ül İmanı'nda Beyhaki sahip iznatla rivayet ediyorlar. Sur'u üfleyecek olan meleğin ismi hakkında sayı hadislerde net bir ifade gelmemiştir. Fakat İmam Halimi ve Kurtubi sur'u üflemekle görevli meleğin İsrafil Aleyhisselam olduğu konusunda icma edildiğini zikrediyorlar. Yani bu konuda icma nakli diyorlar. 74. ayetten itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla ilgili kıssası zikredilmeye başlanıyor. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Hani İbrahim babasına Azer putları ilahlar mı ediniyorsun? Gerçekten de ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. i̇bn Abbas radiyalanmadan gelen rivayette ayetin anlamı İbrahim babasına dedi ki Azer'i putlar ve ilahlar mı ediniyorsun demektir. Zira Azer puttur. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının adı Tarehtir. Annesinin adı ise Methani'dir. Hanımının adı Sare. Oğlu İsmail'in annesinin ismi Hacer'dir ki o İbrahim Aleyhisselam'ın cariyesidir. Bunu İbni Ebi Hatim Hasen isnatla rivayet etmiştir. Yani e, burada li ebihi Azer'a diye geçen ifadede Azer babasının ismi değil putların ismi. Yani Azara etettehizu asnamen ifadesi yani meful olarak geliyor burada Azer. Azer'i put ediniyorsun manasındadır diyor İbn Abbas radıyallahu Ebu Hüreyre radıyallahu gelen rivayette Nebi bir ayet şöyle buyurdu. İbrahim Aleyhisselam kıyamet gününde babasıyla karşılaşır. Azer'in yüzü toz toprak içindedir. İbrahim Aleyhisselam ona der ki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 sırtlarının ayaklarından tutulup cehenneme atılır. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Yani bu sayı hadis gösteriyor ki e, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın e, bu yaptığı açıklama bu sayı rivayete aykırıdır. Muhtemelen i̇bn Abbas radiyallahu gelen o rivayet İsrailiyat kaynaklı olabilir veya i̇bn Abbas radiyallahu anh'ın kendi yorumu olabilir. Yani Bukhar'da gelen rivayette bu e, Babası Azer şeklinde geçiyor. A Ye Efendim? 75. ayet Biz İbrahim'e yakin sahiplerinden olsun diye göklerin ve yerin melekutunu böylece gösteriyorduk. İbn Abbas radyalanma diyor ki melekut'tan kastedilen güneş, ay ve yıldızlardır. Melekut hükümranlık demek. Yani göklerdeki hükümranlık, hükümranlığın e, mülkiyetin İzleri, güneş, ay ve yıldızlardır. Mücahit dedi ki, Melekut'tan kasıt göklerin ve yerlerin ayetleridir. İbrahim Aleyhisselam'a yedi kat gök yarıldı ve bakışları arşa varıncaya kadar semaya, semadakilere baktı. Yedi kat yerde kendisine yarıldı ve içindekilere baktı. 76 altıncı ayet, Gece onu örtünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, Bu Rabbimdir. O kaybolunca da ben kaybolanları sevmem demişti. Katade diyor ki, bize anlatıldığına göre İbrahim aleyhisselam zorba bir idareciden kaçırılıp yerin altında bir mahzene konuldu. Allah ona rızkını parmaklarında vermişti. Parmaklarından birini emdiğinde onda rızkını buluyordu. İbrahim aleyhisselam mahzenden dışarı çıkınca Allah ona göklerin melekutunu gösterdi. İbrahim aleyhisselam dağları, denizleri, nehirleri, ağaçları, bütün hayvanları ve yaratıkları gördü. Gece onu örtünce bir yıldız görmüş ve işte bu benim Rabbim demişti. Yıldız batınca kaybolanları sevmem dedi. Yıldız yatsı vakti çıkmıştı ve batınca Rabbinin daim olduğunu ve yok olmayacağını bildi. Ardından ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. O da kaybolunca andolsun ki Rabbim beni hidayet etmezse elbette sapınanlardan olurdu dedi. Güneşi doğarken görünce de işte bu benim Rabbim. Bu daha büyük dedi. Bu enam 77-78 ayetlerinde gelecek. Yani güneş yıldızdan ve aydan daha büyük ve daha parlaktır dedi. 77. ayet Ardından ayı doğarken görünce bu Rabbimdir demişti. O da kaybolunca and olsun ki Rabbim beni hidayet etmeseydi elbette sapanlardan olurdum demişti. 78. sonra güneşi doğarken görünce bu Rabbimdir bu daha büyük demişti. O da batınca ey kavmim ben sizin şirk koştuğunuzdan uzağım demişti i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki İbrahim Aleyhisselam yıldızı görünce bu Rabbimdir dedi ve yıldız kayboluncaya kadar ona ibadet etti. Yıldız kaybolunca ben sönenleri sevmem dedi. Sonra ayı gördü ve bu Rabbimdir deyip kayboluncaya kadar ona ibadet etti. Ay kaybolunca eğer Rabbim beni hidayet etmezse elbette sapan topluluktan olurum dedi. Güneşi görünce bu Rabbimdir bu daha büyük dedi ve kayboluncaya kadar ona ibadet etti. Güneş de kaybolunca, ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. Bunu Taberi İbn Ebi Hatim, El Esma ve Sıfat'ta Beyhaki, Hasen Birisnat'ta rivayet ediyorlar. 79. ayet, muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Yani bu İbrahim Aleyhisselam'ın sözünün naklediyor Allah Azze ve Celle. es diyor ki, İbrahim Aleyhisselam,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 Putperestler putların önünde bayramdan dönüşleri sırasında yemek maksadıyla yemek bırakırlar ve döndüğümüzde ilahlarımızın bereketi yemeğimize geçer ve yemeği böyle yeriz derlerdi. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeğe bakıp yemez misiniz dedi. Putlar cevap vermeyince size ne oldu da konuşmuyorsunuz. Safat 92. ayetinde anlatılıyor bu da diye sordu. Sonra gidip kavmini davet ederek uyarmaya başlayınca onu eve hapsettiler ve onu yakmak için çokça odun topladılar. Yakılan odun yığını o kadar çoktu ki, yakından uçan kuşların kanatları ateşin hararetinden yanıyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı alıp ateşe atacaklar yapının üzerine çıkardılar. İbrahim Aleyhisselam başını semaya kaldırınca, Sema, yer, dağlar ve melekler, ey Rabbimiz İbrahim senin için yakılacak mı? dediler. Allah Teala, ben onun durumunu sizden daha iyi bilirim. Eğer sizden yardım isterse ona yardım edin buyurdu. İbrahim Aleyhisselam başını semaya kaldırınca, Allah'ım, ''Sema'da sen teksin, ben de yeryüzünde, iman eden tek kişiyim. Yerde sana benden başka ibadeden yoktur. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir.'' dedi. Onu ateşe attıklarında Cibril Aleyhisselam ateşe, ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol.'' buyurdu. Enbiya 69. ayetinde anlatılıyor bu da. i̇bn Abbas Abbas radiyalarına burada dedi ki,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 e, belli bir sebepten ötürü mesela Sütli'nin anlattığı bu kıssaya göre işte e, Nemru'da kahinler verdiği haberden ötürü babası tarafından mahsende saklanıyor. Mahsenden ancak işte tam buluğa erdiği zamanlarda çıkarılıyor ve her şeyi sorguladığı bir anda e, önce ayı görmesi, yıldızı görmesi, güneşi görmesi, bunlara Rabbim demesi işte bu fıtri aray sürecinde yani e, bu da cehaletin mazeret olduğu konulardan birisi. Ee, devam ediyor ayet. 80. ayette kavmi onunla mücadeleye girişti. O da dedi ki, O beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin dilemesi müstesna. <gülüyor> Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmeyecek misiniz? 81. ayet. Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi siz ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Şu halde bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer bilirseniz. Mücahit dedi ki, iki gruptan hangisi güvende olmaya layıktır sözü, İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine ilahlarından korkmasını söyleyenlerin sözünü çürütmek için söylediği sözlerdendir. 82. Ayet İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlara gelince işte güven onlar içindir. Hidayete erenler de onlardır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki bu ayet nazlı olduğu zaman bu hüküm insanlara ağır geldi ve Ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki dediler. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bunun anlamı sizin zannettiğiniz gibi değildir. Yani nefse zulüm etmek bütün günahları kapsar. Yani kişi günah işlediği zaman nefsine zulmetti denilir. Yani hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyerek bu ayeti ağır buldular. Allah Resulü de buyuruyor ki, ''Bu sizin anladığınız, zannettiğiniz gibi değil. Yoksa siz salih kulun.'' Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğüt vererek, ''Oğlum Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür.'' dediğini duymadınız mı? Yani Lokman 13. ayetini delil getiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ''Burada zulümle kastedilen Allah'a ortak koşmaktır.'' Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cerir bin Abdullah radiyallahu şöyle rivayet ediyor. Bir gün Nebi aleyhisselatü vesselam ile yola çıktık. Medine'den ayrılınca bir bineklinin hızla bize doğru geldiğini gördük. Adam bize yetişti ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden geliyorsun dedi. Adam ailem, çocuklarım ve kabilemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için geldim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isabet ettin buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, imanın ne olduğunu bana öğret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve beyti hac etmendir buyurdu. Bakın burada ameli meseleler iman diye tarif ediliyor. Cibril hadisinde de İslam diye tarif ediliyordu. Yani e, bu hadiste, İman ve İslam kelimelerinin bazen birbirinin müteratifi, birbirinin yerine kullanılabileceğini gösteren delilerden birisi. Adam kabul ettim dedi. Sonra bineğinin ön ayağı yerde açılmış olan bir fare deliğine girip düşünce adam da kafası üzerine düşerek öldü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adama bakın dedi. Ammar bin Yasir ve Huzeyfe radiyallahu koşup oturttular adamı ve ey resul adam ölmüş dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan yüzünü çevirdi. Sonra onlara dedi ki, adama yüzümü çevirdiğimi gördüğünüzde iki meleğin adamın ağzına cennet meyvelerinden koyduklarını gördü. Anladım ki bu adam aç olarak ölmüş. Allah'a yemin olsun ki bu adam Allah azze ve celle'nin haklarında iman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlara gelince, işte güven onlar içindir, hidayete erenler de onlardır buyurdu, kimselerdendir buyurdu. Sonra, Kardeşinizi getirin buyurdu. Yani bu adam daha yeni Müslüman olmuş. İslam'ı o anda kabul etmiş ve bineğinden düşüp ölüyor o halde. Onu suya götürdük, yıkadık, kokuladık, kefenledik ve kabrine taşıdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve kabrin kenarına oturdu. Sonra şöyle buyurdu. Lahit yani kıbleye meyilli çukur kazın, şak yapmayın yani yarık çukur yapmayın. Zira lahit bizim için, şak bizden başkaları içindir. Bunu Hasan Birisnadlı Ahmet bin Amber, Taberani, Şabul İman'da Beyhaki rivayet etmişler. İbn Abbas radıyallahu anhadan şahidini, hakim Tirmizi, Nevadül Usul'de ve İbn Ebi Hatim tefsirinde rivayet etmişlerdir. 83. Ayet İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz huccetimizdir Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hakimdir, alimdir. Rebi'bin bin Enes diyor ki bu ayette İbrahim Aleyhisselam'ın ile ve zorba olan Nemrut ile tartışması esnasında onlara karşı getirmiş olduğu delillerine işaret edilmektedir. Zeyd bin Eslem de şöyle diyor. Bu ayette derecelerle yükseltilmekten kast edilen kendilerine ilim verilmesidir. Allah dünyada dilediğini ilimle yükseltir. Evet. 84 Ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da hidayete erdirdik. Biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 85. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da, hepsi de salihlerdendi. İlmesud radıyallahu anh diyor ki, İdris İlyas aleyhisselamdır, İsrail ise Yakub aleyhisselamdır. Yani İdris ile İlyas Aleyhisselam aynı kişidir. Aynı kişinin isimleridir. İsrail de Yakub Aleyhisselam'dır. Bunu sahip bir isnatla Taberi ve İbni Biatim rivayet ediyorlar. 86. İsmail'i, sayı, Yunus'u ve Lut'u da hepsini alemlere üstün kıldık. 87. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimisini de onları seçtik ve onları doğru yola ilettik i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, Allah Teala bu ayette isimlerini zikrettiğine nebiler hakkında onların yoluna uy buyurmuştur. Yani Enam 90. ayetini kastediyor. Biraz sonra gelecek olan ayet. 88. Bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koysalardı, yaptıkları boşa giderdi. Yani peygamberler dahi şirk koysaydı, onların amelleri boşa giderdi. İbn-i diyor ki, Hidayete erdirilip üstün kılınan bu kişiler şirk koysaydılar amelleri boşa giderdi. Bunun benzeri Zümer suresinde de bildiriliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitabı. Şayet sen dahi Allah'a ortak koysaydın elbette amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olurdun buyruluyor. 89 Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz kimselerdir. Onları inkar ediyorlarsa... Onları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, inkar edenlere kast edilen Kur'an'ı inkar eden Mekkeliler, inkar etmeyenlerden kast ise Medine halkı ve Ensar'dır. Katade de şöyle diyor, inkar edenlerden kast, Kur'an'ı inkar eden Kureyş kafirleri, inkar etmeyenlerden kast ise Allah Teala'nın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e kıssalarını anlattığı ve onların yoluna uy buyurduğu 18 peygamberdir. Ebu Recael Utari diyor ki inkar etmeyen bir topluluk ile kastedilen meleklerdir. Yani lafzın zahirine bu açıklama sanki daha mutabık gibi. Eğer onları inkar ediyorlarsa, onları inkar etmeyen kimseleri vekil kılmışızdır. Yani melekleri onlara vekil kılmışızdır. Bu diğer naslarla daha bir mutabık gibi. 90. ayet, işte bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Yani bu peygamberler. O halde sen de onların doğru yoluna uy. De ki, ben bunun için bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için öğüktür. Mücahit diyor ki, i̇bn Abbas radıyallahu saat suresinde secde var mıdır diye sorulunca bu ayeti okudu ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o nebilerin yoluna uyması emredildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd suresinde secde ayeti gelince secde ederdi. i̇bn Zeyd dedi ki, sizden Kur'an'a karşılık bir ücret istemiyorum demesi emredilmiştir bu ayette. Enam 91. ayeti Allah hakkıyla Allah'ı hakkıyla onun kadrini gereği gibi takdir edemediler de Allah Beşere hiçbir şey indirmemiştir dediler. De ki, o halde Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Ki siz onu parça parça kağıtlar haline getirip kimini açıklıyor, pek çoğunu da gizliyorsunuz. Üstelik sizin bilmediğiniz, atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Sen Allah'tır de, sonra onları bırak, daldıkları batakta oynaya dursunlar. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Allah'ı gerektiği gibi tanımayanlar, Allah'ın her şeye kadir olduğunu kabul etmeyen kafirlerdir. Allah'ın her şeye kadir olduğuna iman eden, Allah'ı hakkıyla tanımış olur. Yahudiler, Allah İsrailoğullarından hiçbir beşere bir şey indirmedi. Ey Muhammed, Allah sana kitap indirdi mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince onlar, Vallahi Allah semadan kitap indirmedi dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onlara Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı Allah indirdi de buyurdu. Bunu Taberi İbni Nebi Hatim, Hasan bir isnatla rivayet ediyorlar. Said bin Cübeyr'den gelen rivayette, şişman bir Yahudi hahamı olan Malik bin Saip, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile tartışınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevratı ve Tevratı Musaya indiren hakkı için, yani Allah hakkı için söyle. Tevratla şüphesiz Allah Şişman Din Alimine buz eder ifadesini görüyor musun diye sordu. Bunun üzerine Malik bin Saif kızdı ve Allah'a yemin ederim Allah hiçbir insana bir şey indirmiş değildir dedi. Bu defa onunla beraber bulunan arkadaşları yazıklar olsun sana. Musaya da mı indirmemiştir deyince Malik Allah'a yemin ederim Allah hiçbir insana bir şey indirmemiştir dedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. Yani Malik bin Sayf kendisi şişman olduğu için, yani bu şayet Musa'ya da indirildi. Ona indirilen Tevrat'ta bu yazıyor. Yani Allah şişman alime buz eder. Bunu itiraf etmek zoruna gittiği için, işte Allah kimseye bir şey indirmemiştir diyor. Yani Musa İsa'ya indirilenlerini de inkar ediyor kibrinde. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'den, bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Muhammed! Muhakkak ki Allah gökleri bir parmağında, yerleri bir parmağında, dağlar bir parmağında, ağaçları bir parmağında, mahlukatı bir parmağında tutar ve sonra ben el kim der dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görününceye kadar güldü ve sonra şu ayeti okudu. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Bunu Bukhari ve Ahmet bin Hanber rivayet etmişlerdir. Burada bazıları işte bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki Allah Azze ve Celle'nin parmak sıfatını onaylamadığı gibi yani orada gülmesini böyle yorumluyor kelamcılar. E, bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu onaylamıştır. E, nitekim Ebu Rer'e radıyallahu anh'tan gelen rivayette bunu pekiştirmektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah yeryüzünü kabzasına alır ve gökleri sağıyla dürer. Sonra şöyle buyurur. Ben elmelikim. Yeryüzü kralları nerede? Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. İbni Ömer radıyallahudan gelen rivayette de yine Bukhari e, Buhari ve Müslim rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah kıyamet gününde yeryüzünü kabzasına alır, göklerde sağında olur. Sonra şöyle buyurur: Ben el melikim. 92. ayet işte bu da kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere, şehirlerin anası ile çevresindekileri uyarman için bizim gönderdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da iman ederler. Onlar namazlarını da muhafaza ederler. Ebu Aliye dedi ki, bu Kur'an Tevrat ve İncil'i tasdik edici demektir ayetin manası. Katade diyor ki, mübarek kitapla kastedilen kast edilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'dır i̇bn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki, Ummul Kura yani şehirlerin anasıyla kastedilen Mekke'dir. Etrafındakilerden kastedilen ise doğudan batıya Mekke'nin etrafındaki şehirlerdir. Yine Katade'de şöyle diyor, Ummul Kura Mekke'dir. Bana bildirildiğine göre yeryüzü Mekke'den yayılıp döşenmeye başlanmıştır. Bazı rivayetlerde Kabe'den, Kabe'nin bulunduğu yerden, Dünyanın yaratılışı diye. Oradan yayılarak uzatılmıştır. Bu da yine dünyanın düz olarak yaratıldığına delildir. Yani kafirlerin dediği gibi, inkarcı astronomistlerin dediği gibi dünya yuvarlak değildir. Katade dedi ki, namazlarını abdestine, vakitlerine, rükularına ve seclerine dikkat ederek muhafaza ederler. Yani bu kimselerin vasıfları, namazları e, muhafaza etmeleridir. Yani bunlar abdestlere, vakitlere, rükulara ve secdelere dikkat ederek e, kılan kimselerdir. 93. Allah'a yalan iftira edenden, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm diyenden daha zalim kim olabilir? Sen zalimleri ölümün sıkıntılar içinde Meleklerin de ellerini uzatarak canlarını, canlarınızı çıkarın. Allah'a karşı hak olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derlerken bir görsen. İbn-i radıyallahu Radyalan dedi ki, Kur'an'da hiçbir şey yoktur ki sizden öncekiler onunla amel etmesin. Sizden sonrakiler de onunla amel edecektir. Enam 90. 93. ayetini okuduğumda, Muhtar bin Ebi Ubeyt çıkıncaya kadar kıble ehlinin Allah'a karşı yalan uydurmadığını gördü. Yani Muhtar bin Ubeyd es-Sakafi bu işte Hüseyin radıyallahu anın şehit edilmesinden sonra onun kanını talep ederek işte Kûfelilere karşı savaşan Hüseyin radıyallahu'nun intikamını alan kişi fakat bu kişi kendisine vahiy geldiğini iddia etmeye başlamış. Yani bir nevi Peygamberlik iddia etmeye başlamıştır Muhtar Binevi Ubeyd. Ee, bu sebeple i̇bn Mesud'dan yine şöyle de bir rivayet var. İşte Muhtar kendisine vahiy indiğini iddia ediyor. Doğru diyor ona vahiy geliyor. Nasıl olur diyorlar. Bilmez misiniz diyor. Şeytan dostlarına vahiy eder diyor. Evet Katade dedi ki, bu ayet yalancı peygamber müseleme ve esvedel ansi hakkında inmiştir. Yani bunlar da kendisine vahyedildiğini iddia eden kimselerdi. i̇bn Abbas radyalanmadan, ölüm anında melekler onların yüzlerine ve arkalarına vururlar. 94. ayet Ant olsun ki bize sizi ilk defa yarattığımız gibi tek başına geldiniz ve size bağışladığımız şeyleri arkanızda bıraktınız. İçinizden gerçekten ortak olduklarını boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Andolsun onlarla aranızdaki bağlar kopmuş ve iddia ettikleriniz sizden uzaklaşıp gitmiştir. Ayşe Radiyallahu anh'a'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz. Ben Ey Alan Resulü o zaman erkeklerle kadınlar birbirlerine bakarlar dedim. Şöyle buyurdu. O gün herkes bundan daha şiddetli endişeler içinde olacaktır. Yani kimsenin derdi bu olmayacak. Daha şiddetli herkes kendini kurtarma şeyinde olacak. Yani bu onların akıllarına bile gelmeyecek. <gülüyor> Buhari ve Müslüm etmiştir bunu. Sütli diyor ki, Size bağışladığınız şeylerden kasıt mal ve hizmetçiler. Arkanızda sözünden kastedilen de dünyadır. Müşrikler ibadet ettikleri ilahların Allah katında şefaatçi olacaklarını ve bu ilahların Allah'ın ortakları olduklarını iddia ediyorlardı. Allah onların söylediklerinden yücedir. Mücahit dedi ki, dünyadayken kurulan bağlar o gün kopup gider. İbn-i Abbas radıyallahu anh diyor ki, bu ayette kastedilen akrabalık bağları ve makamlardır. Yani o zaman bunların hepsi kopar. Daha bir müzayim de dedi ki, onlarla ilahlar arasındaki bağlar kopar. Yani bağlar kopmuştur diye kastedilen ilahlara bağlıkları kopar diyor. Evet, akrabalık bağları dünyadayken, e, şayet veya kardeşlik bağları ya bütün bağlar. Yani bağ ifades burada ayette umumi geçtiği için insanın kurduğu bütün sıla, bağ hepsini kapsar. Akrabalık bağları işte putlara olan bağlar, arkadaşlık. Dostluk bağları bunların bu ayetin hepsine hepsini kapsar bu ayet. Demek ki kişi şayet dünyadayken bu ilişkilerini Allah için kurmazsa kıyamet gününde bunlar kendisinin aleyhinde olacaktır. Kişinin kuracağı bağlar ahirette de kopmayacak bağlar olmalı. Yani akrabalık bağları da böyledir. Bu sebeple Nuh Aleyhisselam oğlu için ağladığında, feryat ettiğinde o senin oğlun değildir, ehlinden, ailenden değildir diye Allah Azze ve Celle onu azarlamıştır. Yani öz oğlu olmasına rağmen böyledir. Demek ki asıl gözetleyecek şey kandan dolayı olan bu bağ değil. Bilakis Allah için şayet kandan olan bağlar devam ediyorsa Allah için bu kan bağları, akrabalık bağları daha bir pekiştirilir, daha bir kuvvetle e, gözetilir. Sıla-i Rahim yerine getirilir. Ama Allah ile bağ yoksa Akraban Allah ile, Resulü ile bağını koparmışsa bununla akrabalık bağı diye bir şey olmaz. Bu kimselerle sıla Rahim diye de bir şey olmaz. sıla Rahim bu değil. Sıla-i Rahim'in olabilmesi için mutlaka Allah ve Resulü ile bağ olması lazım. Bu sebeple Mücadele Suresi 22. ayetinde iman edenleri tarif ederken Allah Azze ve Celle, sen o kimseleri, babaları, kardeşleri, öz oğulları bile olsa, Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlere sevgi besler bulamazsın buyuruyor iman edenlerin vasfını Allah Azze ve Celle bu şekilde niteliyor Mekke'de Mekke döneminde sahabeler, iman eden sahabeler imanlarla birlikte eski aileleriyle hiçbir bağlılıkları akraba bağları kalmamıştı yani iman ile yeni bir bağ oluşuyor artık bundan sonra iman eden bir Müslümanın bağı sadece kendisi gibi Müslüman olanlarladır. Müşriklik döneminde kalanlarla bir bağı kalmıyordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akrabalık bağlarını kuvvetle, yani bu konuda kitapta ve sünnette pek çok, mütevatir derecesinde e, akrabalık bağlarının önemine dair naslar gelmiştir. Bunlar hep Müslüman olan akrabalarla ilgili bağları kuvvetlendirmektir. Allah ile kopmuşsa bir bağ, onun Müslümanla bir bağı olamaz zaten. Yani akrabalık bağı değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı Allah Azze ve Celle başta Nuh Aleyhisselam'ı e, azarlamazdı. İbrahim Aleyhisselam mesela babası için bağışlanma dilediğinde e, bundan tevbe ediyor. Tevbe suresi 113. ayetinde o e, İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği bir sözden dolayıydı diyerek mazeretini veyan beyan ediyor Allah Azze ve Celle? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam annesine bağışlanma dilemek isteyince Allah annesine bağışlanma dilemekten yasaklıyor. Evet. Hiçbir Mekke'de hiçbir Müslüman, Müsl İslam'a giren hiçbir Müslüman bu sebeple işte akrabalık bağlarını Allah ve Resulü emrediyor. Bunları gözetmeyi emrediyor diye müşrik olan akrabalarına işte gidip gelmemiş, bunları gözetmemişlerdir. Böyle bir şey yok yani. Ta ki Medine döneminde mesela Esma radıyallahu anh'ın rivayetini delil getirir bazıları. Burada deniliyor ki, hakimin müstecekinde gelen rivayette, annem beni ziyarete geliyor. Ona, işte onunla ilgilenebilir miyim, ikram edebilir miyim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. O da buna izin veriyor. Ve mümtehine 8-9. ayetlerini okuyor. Yani sizi yurdunuzdan çıkarmayan, dininizden dolayı sizinle savaşmayan, bu kimselere, yani dinden dolayı sana düşmanlık etmeyen akrabalara karşı adalet ve ihsan ile muamele etmenizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Bu ayeti zikrediyor burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Esma radıyallahu anh veya müminlerden herhangi bir kimse Medine döneminde, bunlardan herhangi biri işte Mekke'ye gidip de oradaki müşrik akrabalarını ziyaret edeyim kesinlikle böyle bir dertleri olmamıştır. Ama ziyarete gelmişse e, annesine, babasına işte e, dünya ile ilgili olarak eğer dinden dolayı düşmanlık etmiyorsa e, bu ilgilenme, ikram e, buna cevaz verilmiştir. Mümtehne 8-9. ayetlerinde de bu durum anlatılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti e, bu şekilde tefsir etmiştir. Bunun dışında Mesela Mekke dönemindeyken bu e, iman edenlerin bu tavrından dolayı, yani bağlarını tamamen Allah ve Resulüne olan bağlılık üzere kurduklarından dolayı Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda mesela ilk savaşta Medine dönemi geliyor. Medine dönemi ne demek? Buradaki işte akrabaların, akrabaların hepsinden ayrılıp da Müslümanların başka bir şehirde yeni bir hayat kurmaz. Allah ve Resulüne itaat üzere yeni bir hayat kurmaz. Medine dönemi burası ve Mekkelilerle ilk defa Bedir, Savaşında, büyük Savaş olarak Bedir Savaşı'nda karşılaşıyorlar. Bundan önce küçük çaplı Beni Kaynuka Savaşı var ki Yahudilerle olan bir savaştı. Ama ilk büyük savaş Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in yaptığı dua ellerini açıp da Allah'ım diyor yani Allah'a sesleniyor e, işte şunu şunu yapan, akrabalık bağlarını koparan şu kimselere karşı bize yardım et. Yani bugün cahil insanların anladığı şekliyle akrabalık bağlarını yorumlayıp, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun etrafında olanları akrabalık bağlarını koparan kimseler olarak Allah'a şikayet ediyor ve işte bu yanlışlar yapan kimselere karşı ey Allah bize yardım et diye dua ediyor. Bugün de maalesef Ebu Cehil'in anladığı gibi bir akrabalık anlayışı, insanlarda yaygın Yani akraban ne olursa olsun isterse ateist olsun, din düşmanı olsun Ne olursa olsun Yine de akrabalık bağını gözet gibi Bir şart koşuyorlar Bu Ebu Ceylin akrabalık bağından anladığı şey Müslümanların anladığı ise İbrahim'in babasına tavrı gibi Nuh Aleyhisselam'ın oğluna tavrı gibi Lut Aleyhisselam'ın Hanımına tavrı gibi Muhammed Aleyhisselam'ın annesine babasına tavrı gibi Bir tavrı takınanlardır yani anlaşılması gereken budur. Yani bizim kardeşlik bağlarımız da arkadaşlık, dostluk, ticaret veya e, herhangi bir şekilde aramızda bağ olan kimselerle bağlarımız da ancak Allah ve Resulü içindir. Yani biz sevgimizde müstakil değiliz, bağımsız değiliz. Düşmanlığımızda da müstakil, bağımsız değiliz. Sevgimizi de, nefretimizle de ancak Allah ve Resulünün belirlediği ölçülere göre yapmak zorundayız. Bugün eğer senin akraba annen, babam evladın fasık ise, Allah ve Resulüne isyan eden birisi ise veya hut bidatçı ise veya şirk koşan birisi ise, tarikatçı ise, veya şii ise veya veya yani Allah ve Resulüne muhalefet eden birisi ise bu akidelerinden dolayı da seninle mesafeli ise bu akidenden dolayı sana tavır koyuyor, seni eleştiriyorsa senin bununla akrabalık bağı diye bir durumun söz konusu olmaz. Böyle kimselerden selam kesmek caizdir, bazılarından selam kesmek vaciptir. Bidat'in davetçisi ise mesela bu kimselerle konuşmamak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müteşabihleri delil getirenlerle oturmaktan yasaklıyor, onlardan sakındırıyor. Onlardan sakının diyor. Bize düşen e, bidat davetçilerinden sakınmaktır. Fasıklara gelince, yani büyük günahları açıktan işleyen, yani büyük günahlar nedir? Zina, hırsızlık, faiz, buna benzer, aleni olarak bunları işleyen, müzik dinleyen, aleni olarak müzik dinleyen, uyaldığında aldırmayan veya küçük günahlarda ısrar eden, yani müziği burada küçük günahlara katmamız gerekiyor şey bakımında. Çünkü büyük günahları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saymıştır. Ve büyük günah olarak saydığı şeyler cehennem azabıyla tehdit ettiği, lanet ettiği, sahibine ağır zecirlerde bulunduğu günahlardır. Küçük günahlar da fısk olan, yani Allah Resulüne isyan olan bir takım fiilleri, yani Allah Resulü'nün emrettiği şeyleri, Dinlememek, bu emre muhalefet etmek veya yasakladığı konularda bu yasakları çiğnemek şekilde ortaya çıkan fısklarda kişi uyarılmasına rağmen ısrar ediyor ve bunu aleni olarak yapıyorsa bu kimselerde fasık konumundadır. İşte bunlara da belli bir tavır gerekir. Bundan uyarılması gerekir. Uyarılmasına rağmen devam ediyorsa e, bunla işte selam kesmek ilişkilere bir düzenleme getirmek, Allah ve Rasulü için getirmek e, gereklidir. Aksi takdirde bu yapılmazsa o kimselerin üzerinde bulundukları batıl işlerde e, kişi onları desteklemiş olur. Yani onlara yardımcı olmuş olur. Onlara e, muamelelerinde hiçbir düzenleme getirmemesiyle işte de fıstıkla ona destek vermiş olur. Yani karşıdaki kişi şöyle düşünür. Ben ne yaparsam yapayım, bu benimle arkadaşlıklarını koparmaz. Bunun bir etkisi olmaz. Bu sebeple yaptığı şeyde ısrar eder, devam eder. Yani ona, şeytana karşı cesaret verir. Yani şeytanın yönlendirdiği amellere karşı cesaret verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise zulümde yardımlaşmayı yasaklamıştır. Kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et diyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü, zalimi mazlumu anladık yani kardeşimiz eğer zulme uğrarsa mazlum pozisyondaysa buna yardım edelim tamam peki ama kardeşimiz eğer zalimse ona nasıl yardım ederiz yani zalime yardım edilir mi buna nasıl yardım ederiz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki zalim olan kardeşine yardım etmen onun elinden tutup zulmüne mani olman şeklindedir yani onun zulmüne engel olmandır yani sizden biriniz herhangi bir münker gördüğünde buna eliyle karşı çıksın Buna gücü yetmezse diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmezse eğer yani diliyle de söylemesi kar etmez veya e, gücü yetmezse o zaman kalbiyle buğz etmek düşer bu kimseye. Bu da imanın en zayıfıdır buyuruyor. Yani kesinlikle bir münker söz konusu oluyorsa Allah ve Rasulü için Allah'a ve Rasulü olan sevgiden dolayı bu fiile ve bu fiilin sahibine bir buğz gündeme gelmesi gerekir. Ta ki o fiilini Terk edinceye kadar. Evet, demek ki sevgide veya nefrette biz bağımsız değiliz. Aynı şekilde Müslüman kardeşine senin şahsi tercihlerin olarak hoşlanmadığın şeyler işlediğinde, hoşuna gitmeyen işler yaptığında bu edemiyoruz. Bunun için şeriat sadece 3 güne kadar küs durmaya cevaz vermiş. 3 günden sonrasını ise küs duranlar için bir günah olarak Devam ettirmiştir. Yani dini bir sebepten dolayı değil de dünyevi kişinin şahsiyle ilgili olan ile ilgili bir konuda kişinin küsme hakkı var. Bir gün küser, iki gün küser veya üç gün küser bu arada selam vermeyebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki barışmaya yönlendirirken bu gibi sebeplerden barışmaya yönlendirirken ecri ilk selam veren götürür. Yani iki küs birbirine soğuk olan kişiden ilk sıcak davranan kişi Ecr'i götürür. Mesela bunlar arasında şunu sayabiliriz. Ee, yani şer'i olanla bizim nefsimizden olanları ayırt etmek için. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıssası, Mistah bin Usasel olan kıssası bu konuda örnek gösterilebilir. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a ilk hadisesi, iftira atılması hadisesi basit bir iftira değil. Yani bu namus iftirası. Bunu Mistah bin Usasi atmadı ama münafıklar attı. Mistah bin Üsase de e, o iftiraya kapılanlar arasındaydı. Ve Ebu Bekir anh'ın kölesi, yani yedirdiği, içirdiği türlü ihsanlarda, iliklerde bulunduğu kölesi, kızına iftira, ki bu Allah Resulü'nün hanımı aynı zamanda, e, iftira hadisesinde buna bulaşan, elebaşlık yapanlardan birisi haline geliyor. Ve Ebu Bekir anh yemin ediyor, Buna bir daha ihsanda bulunmayacağına dair. Allah Azze ve Celle ashabı deniyor. Yani bu iftira sesi sahabelerden pek çok kişi maalesef bulaşıyor. Çok nadir azınlıkta birkaç kişi dilini bundan geri tutabiliyor. Allah imtihan ediyor o sahabeleri. Allah Resulü Aleyhisselatü da suskun kalıyor. Yani olayın mahiyeti hakkında net bir bilgisi olmadığı için, peygamber olmasına rağmen olayın mahiyetini bilmiyordu. Sessiz kalıyor. İşte belli bir sürenin sonunda Allah Azze ve Celle, Ayşe Radiyallahu Anh'a'yı temize çıkaran ayetleri indiriyor ve sahabeleri kanıyor. İşte bu bir iftiradır. Demeli değil miydiniz? İşte şahid aramalı, delille dayanmalı değil miydiniz? E bu sigayı çekiyor sahabeye. O zaman Ebu Vekir radiyallahu ilgili olarak da işte ihsanda bulunmayacaklarına dair söz verenler artık Allah azze ve celle gerçeği açıklıyor ya Biz takım kimselerde, iftiraya bulaşanlarda mecburen tevbe ediyorlar. Tevbe ediyorlar, tevbe ettikten sonra geriye ne kalıyor? Şahsi kim kalıyor. İlk önce iftira olayı, işte delilsiz olarak bu iftiraya bulaşma olayı, bakın Allah'ın hukukuyla alakalı bir mesele. Dinin hukukuyla, Allah ve Resul'ün hukukuyla ilgili bir meseleydi. Çünkü iftira şer'i bir suçtur. Ama bunlar tevbe ediyor. Tevbe ettikten sonra ne düşer? Müslüman kardeşini affetmen düşer. Bunlar tevbe ediyorlar. Ebubekir radıyallahu anh ihsan etmeyeceğine artık söz vermişti. Allah azze ve celle onunla ilgili olarak da ayet indiriyor daha önce ne veriyorsa, ne ihsanda bulunuyorsa, aynısını verecek. Bakın, biz kalbimizin fiillerinde serbest değiliz. Yani senin kalbin, senin kızına, yakınlarına iftira atan birisine, tevbe ettikten sonra tekrar eski haline döner mi? Bu zor bir şey. Eğer dönmezse, bu dönmeyen şey bil ki senin nefsinden kaynaklı bir şey. Çünkü Allah'ın şeriatı emrediyor ki, böyle. Yani sana zamanda iftirada bulunmuş biri bile olsa, eğer tevbe etmişse, Allah arasında dönmüşse, eski ilişkilerine aynı şekilde dönmesi lazım. Bundan sonra bu soğukluğu devam ettirirse, bir ki bu nefsinde, o nefisle mücadele etmek gerekir. Sahabeler arasında, sahabeler masum değildi, onlar insandı. Bu şekilde e, nefsiyle hareket etmeye devam edenler oldu. O zamanın şeyiyle, etkisiyle, o iftiranın etkisiyle devam kalplerin soğuması gibi bir takım şeyler olmuştu maalesef. Bu insani hallerdendir. Yani şer'i i ölçüleri aşmadığı sürece, şer'i i hakları kişi yerine getirdiği sürece kalbinde oluşan bu şeylerden inşallah sorumlu olmaz. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hamza radiyallahu anh'ın katili, Vahşi radiyallahu hakkında onun tevbesini kabul ediyor. Yani İslam'ını kabul ediyor. Fakat şöyle diyor, gözüme gözükme ki Hamza'yı hatırlamayayım. Yani bir sebepten ötürü. Çünkü o da bir insan. Yine İbni Ubey bin Selül. Abdullah bin Ubey bin Selül'ün oğlu Abdullah. Abdullah bin Ubey münafık. Onun oğlu Abdullah ise samim bir Müslüman. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü şayet babamı öldüreceksen. Yani böyle şeyler konuşuluyor. Öldüreceğin söyleniyor. Şayet öldürmeye karar verirsen o görevi bana ver ki olur da başka birinin Öldürmesini emredersin ve benim kalbimde babamın katili olduğu için ona karşı bir şey olmasın, bir his olmasın. Bu yüzden eğer öldürmeyi emredeceksen onu öldürme görevini bana ver diyor. Babamı ben öldüreyim diyor. Ee, i̇şte kalplerin muhafazası zor olduğundan bir mümine karşı buz etmek, herhangi bir dünyevi e, sebeple buz etmek istemediğinden Abdullah bin Ubey böylesine samimi bir talepte bulunuyor. Babası da öylesine bir münafık yani. Evet, Allah izin verirse bir sonraki, e, he, iki ayeti daha işlerin bir başlığa gelene kadar. 95. ayette şöyle buyuruluyor. Şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği çatlatan, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? Mücahit dedi ki, tane ve çekirdekteki yarıklar kastedilmektedir e, bu ifadeyle. Katade'de diyor ki, kastedilen bitkilerden tohum ve çekirdeği çıkarmaktır. i̇bn Abbas radıyallahu Allah ölü nutfeyi çıkarır, sonra o nutfeden diri bir insan çıkarır. Ömer radıyallahu diyor ki, ölüden diriyi çıkaran, kafirden mümini çıkarandır. Az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. İbn-i Ubey gibi bir münafıktan, Abdullah bin Abdullah bin Ubey gibi bir müminin çıkması gibi. Evet, bunların hepsi de, yani bu tefsirlerin hepsi de birbirine zıt değil. Ayetin, yani öldendiriyi, dirden ölüyü çıkaranıdır, e, kavlini açıklayan şeylerdir. E, Vücudur bunlar yani, birbirine zıt şeyler değildir. 96. ayet, sabahı yaran, geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapan odur. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, diyor ki, el isbah. Kelimesi. gündüz güneşin gecede ayın ışığıdır. Güneş ve ayın vakit ölçüsü kılınması günlerin, ayların ve yılların bilinmesini sağlamaktır. Kata de dedi ki, güneş ve ay bir ölçüyle dönmektedir. Yani bunlar nizami bir ölçü içerisinde dönmektedir. Güneş de ay da hareket halindedir. Bunlarla aylar, seneler, günler bilinir. İşte bu dönmedeki düzen, ölçü kullun fi felekin yesbehum buyruluyor. Hepsi bir felekte dönmektedirler, yüzmektedirler. Fakat bunların bu yüzüşleri, bu hareketleri ölçülüdür. Bu ölçüler sayesinde günler ve aylar bilinir. İslam'a göre günlerin ve ayların belirlenmesi, takvimin belirlenmesi ay takvimidir, iledir, hilal takvimidir. iledir. Hilal ölçü alınarak olur. Kafirlerin miladi takvim dedikleri bugün Müslümanların arasında da maalesef sirat etmiş olan takvimde güneş ölçü alınır. Yani İslam'a göre gün, akşam güneşin batmasıyla başlar. Güneşin batmasıyla başlar. E, ertesi gün güneşin batmasına kadar devam eder. Aylarda hilallerin şekilleriyle tayin edilir. Miladi takvimi esas alanlar ise Gündüz, estağfurullah, işte 24 saatlik o zaman dilimiyle güneşi esas alarak, aylarda güneşin hareketleriyle hesaplarlar ve hesaplarda zaten tutmuyor. Yani 365 gün, 6 saat mı diyorlar? Bu sebeple bunların takvimleri ölçüsüzdür. 2 senede bir Şubat 29, 2 senede bir mi? 4 senede bir. 4 senede bir Şubat 29 çeker. Ay takviminde ise e, önceden bunların bilinmesi söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ay bazen 29 bazen 30 çeker. Elleriyle bunu işaret ediyor. Biz diyor hilali gördün mü yani yazıp da hesap etmeyiz. Fakat hilali gördün mü işte bayram ederiz, hilali gördün mü oruç tutarız. Bizim ölçümüz buna göredir. E, bunu takvim hesabıyla bilmek mümkün değildir. Bilakis burada ayın başlangıcında rüyiyet esastır. Fakat gün hesaplanırken, günde böyle değil. Bu düzen günlük düzeni e, tespit etmemiz için. Mesela akşam güneşin battığını herkes gözüyle görür, müşahede eder. E, bu bilinen bir düzendir. Gün için bu stabildir. Ama ayı şer'i bir ibadet olsun diye, öyle ki öyle bir ibadet ki e, işte ayın başlangıcında bunun veya ayın sonunda hilalin gözlenmesinden dolayı bile bu ümmete ecir vermiştir Allah Azze ve Celle. Bunun bazen işte havanın kapalılığı sebebiyle hilalin görülememesi, bakın şer'i bir hikmet var burada. Şüpheli şek gününde oruç tutan Ebul Kasım'a isyan etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sadece şu hadisin iptal olması bile yeter hesap takviminin batıl oluşuna. Çünkü hesap takvimine göre şüpheli gün diye bir şey yoktur. Takvimde 10 senelik, 20 senelik şey bellidir. Şüpheli gün diye bir şey yok. O zaman şu hadis geçersiz kılınıyor. Halbuki bu insanların imtihan olması, kıyamet gününe kadar söz konusu olan bir olay. Şüpheli gün olacak, şüpheli olmayan gün olacak vesaire vesaire. Bu da insanların işte kulluk ettiği bir konu. Demek ki insan Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüpheli günde oruç tutmamakla ibadet ediyor. O gün oruç tutmakla isyan ediyor. Bu da Allah'a itaat ve isyandır. Çünkü Rasul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 80. ayetinde belirtildiği gibi. Allah izin verirse 97. ayetin tefsiri bir sonraki derse kalsın yıldızların yaratılma sebebiyle alakalı. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe ile antivatteke la şirkelek ve estağfurke ve tuğbilik.